kendeki bin yaylara bir zaman geçiyor ve geçen zaman aslında Batı Avrupa'da özellikle yani e, Almanya, Fransa ve İtalya'da gerçi birçok ülke kendi e, siyasal Problemleri içinde e, çeşitli benzer ve değişik aynı zamanda e, sorunları yaşadılar ama 2000'lerin e, ikinci e, yarısı 68 hareketinin e, bir tür iflas gibi bulundu. Ve solcu e, örgütler, yani sisteme karşı mücadele eden örgütler e, kendileri içinde bir e, tartışmanın içinde kalıp <gülüyor> legal ve illeger ayrımına girdiler. Ve bir tür kurşun yılları yıllar, Şimdi koşun yılları e, bütün bir Avrupa'yı polis devleti haline getirmeye başladı. Yani Foucault'un 1975'te hapishaneler üzerine yapmış olduğu kitap bir tür demokrasi, Batı Avrupa demokrasisinin ııı e, Gerçek yüzünü göstermeye başladığı yıllar diye düşündüğü yıllar, yani demokratik rejimler nasıl totaliter ve aynı zamanda yani Sovyetler Birliği'nin ya da Doğu Blok'unun dışında kendi içinde nasıl bir Otoregülasyon sistemi kurmaya başladı. Kendi kendini denetleme sistemine e, dönüştürdü toplumu. O belki de 76 yılındaki yine Foucault'un biopolitika diye adlandırdığı Deleuze'un daha sonra denetim toplumu diyeceği bir e, yeni yapılanmaya doğru. 80 birçok kitap. Aslında bu yıllara ait bir analiz. Yani içinde yaşanan bağlama ait kitaplar. Onun için bağlam içinde okumak, <gülüyor> yeni bağlamlar oluşturmak gerekecek. Fransa'nın 1970'li yıllarının içinden geçmiş olduğu politik, sosyal, e, psikanalitik, ekonomik vesaire gibi e, bağlamın içinde yayla e, bir anlam taşımaya başlıyor. E, Binyayla'nın gördüğünüz gibi kitap, kalın bir kitap 600, 600 sayfadan alıyorum, 642 sayfa, ve aslında ilk bölümün Rizon yoksa Küçük bir metin Kitabın aşağı yukarı ilk 35 sayfasında buluştuk Şöyle bir şey Ama o kadar ince olmasına rağmen de Bütün kitabın geleceğini hazırlayan kavramsal çerçeve bu kök sapın içinde ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, şimdi şöyle bakmak lazım. Büyük bir otoregülasyondan bahsettim toplumsal anlamda. Bu aynı zamanda sosyolojik de bir kavram. Ee, sosyolojik bir kavram çünkü bir tür, komşunun komşuyu şikayet ettiği bir düşen bir batı Avrupa, 1970'li yılları var. Özellikle Almanya, Batı Almanya bu açıdan dikkat çekici bir örnek ve Alman e, sinemacıları evet. 77'li bir film yaptılar. İçimizden görmüş olan vardır filmi. Ee, Almanya bir sonbahar. Almanya bir sonbahar filmi Almanya'daki polis devletine ait bir film. Ve <gülüyor> özellikle RAF yani e, Kızılordu fraksiyonunun Almanya'daki mensuplarının hapishanelerde öldürülmesiyle ilgili büyük potansiyel bir şey var. Kitlesi olan bir örgüt. Bakın da İtalya'daki Kızıl Tugaylar, Fransa'daki Aksiyon Direkt Direk Eylem grubu ve RAF grubu Kızıl Ordu fraksiyonu bütün bir Batı Avrupa içindeki demokrasinin terörist mücadelesine girişiyorlar. Fakat bu mücadele e, içinde devlet politikaları ya kitabın e, yaylalarından bir tanesinin adı kapma aygıtı Devlet politikası vatandaşını kapma ve vatandaşından bir e, ihbarcı oluşturmak üzere 70 yıllar toplumsallığını e, kurmaya başladı. Yani her bir vatandaş kendi kendine regülasyon mekanizmasını kuran ve bunu devlete sunan bir kişi olarak ortaya çıkıyor. Bu bakımdan Delozo bakterinin Antiyodikteki yaklaşımının devamını burada tabii ki göreceğiz ama e, düşüncenin e, yavaş yavaş daha başka kavramlarla işlemeye başladığı fark edilecek. Köksak bu bakımdan 26 yılda küçük bir kitap haline çıkıyor, Minuit yayın tarafından. O zaman başında Jérôme Lendon var. Ee, Jérôme Lendon çok kısa bir şekilde söyleyeyim, belki biliyorsunuz ama e, bütün bir yeni Fransız düşüncesini ve o zamana kadar marjinal sayılan bir edebiyatı destekleyen bir yayın erici. Bugün Kız'ı devam ettiriyor, Girel'e döndüm. Ee, eskisi kadar çok felsefe kitabı çıkarılmıyor belki ama e, romanda e, devam eden bir çizgi. Yani çok az felsefe kitabı çıkartıyorlar, bir iki tane e, yılda. Bu da aşağı yukarı aynı e, yasapları. E, Körksak, bakın da bütün bir e, dil bilimi modelini bilim sistematiğine, psikanalizin dille alakasında böyle bahsettik, Lacancı psikanalizin imleyen üzerine kurulu e, dille olan ilişkisine karşı bir savaş makinesi gibi işlemeye başlıyor. Savaş makinesi e, yine bu kitaptaki başka bir e, bölüm mü deyim size yahut e, yayla mı diyeyim ee, o'nun kavramı, Göçebe Bilim incelemesi ve Savaş makinesi Tabi burada bölümler var, birden başlıyor, 1-2-3-4-5 diye gidiyor. Ama her bir bölümün bir tarihi var bu tarihler Tarihi burada konuşmuş olduğumuz geçen sefer Kronolojik tarihle alakalı Mesela 1914 ikinci bölüm Bir veya birden fazla kurt Tabii ki Fragö'ye ait bir yıl Yahut Köçebe bir Savaş matemesi 1227 Köçebe Türk Mongol Nool Kabire Şeyinler Altaylar, yani bizim, bizim tarih kitaplarındaki Altay e, Türkleri ve Moğollarının e, dönemine ait bir tarih vs. Yani bunlar aynı şekilde e, devam ediyor. Fakat özellikle bu e, Rizom yani Köksak bölümü bir kitap olarak düşünce nasıl yazılır? Dipliyle başlar. Bir kitap nasıl yazılır? Katmanlardan oluşmuş, her birinin ayrı bir yayla olduğu kitap nasıl yazılır? Ve başlayan bu e, köksar aslında Facebook'tanın çok sıklıkla andığı bir e, etnoantropoloğa ay kitabını kavram, yayda kavramı. E, Gregory Betsson diye bir yazar, antropolog ve onun eee yayla kitabını Miroslav Hattai tarafından e, kitabı Bin Yayla adını almasında önemli bir rolü sahipti. Gregory Bates'in bu yeni bir zihinsel ekoloji diye adlandırdığı e, kitabı içinde yayladığı şöyle bir tanımı var. Ve bu tanım aşağı yukarı Drozlo Bakterian'in e, tanımlarına çok yakın Bir kere bazı kavramlar çıkacak karşımıza. Bunlar aslında kelimeler, isimler. Ama zamanla kavramsal hale gelecek olan isimler. Mesela bir kavram, yeğlilik, intensite. Ya titreşimler, yani, müzik, yani, müziğe ait. Ya jeolojiye ait. Diyelim. Bir tabi tarihin burada yine bir soru gelmişti geçen hafta sizin galiba ilerleme üzerine yahut döngü üzerine kurulu tarih anlayışının dışında bir yayla fikri betesinin yani ne bir odaklanan, toplanan ve merkezileşen bir nokta üzerinde oluşacak bir tarih fikri. Yani <gülüyor> merkezileşen tarih fikri. Yani e, çok anlaşılır aslında. Vakademisyen yazdığı tarih. Resmi tarihler. imparatorlukların, devletlerin kendi kendilerine yazıp tarihi meşruiyeti aldıkları tarihler bunlar ister despot devletler ister modern kapitalist, demokratik devletler olsun hepsinin bir tarih kaygısı var. O kadar ki o tarih kaygısını kendi azınlıklarına bulaştırıyorlar. Onlar da kendileri karşı tarihlerini yazmak için uğraşıyorlar. Yani tarih, karşı tarih aşağı yukarı aynı tarihin bir o perspektikten bir, bir perspektikten bakılmasından ibaret gibi bu kadar ki eğer rejim değişikliği söz konusu olacaksa o rejim değişikliğinde de aynı ters yüzler ve paralellikler ortaya çıkıyor yani mesela Çin devriminde yahut Somyelkler devriminde Çin devrimindeki tabi Kamboçya Çin bunu çok ki, çünkü Kamboçya'daki soykırımı, Avrupa ve Dünya, tam da bu kitabın çıkmasından az önce ilan şekilde duyuyor. 79 yılında iki uzlaşmaz Fransız düşünülü, sosyolog ve filozof. Jean-Paul Sartre ve o sol dünyanın büyük figürü Raymond Aron. ...liberal bir dünyanın büyük figürü. İkisi, André Grussman'ın arkada bunları birleştirdiği meşhur fotoğraf... ...Balkon'dan beraberce sağ ve sol diyelim... ...el ele Kamboçya'daki soykırımını, katliamı lanetleyen... ...ilginç bir döneme tekrar ediyor. Çünkü sarsın biliyorsunuz... Kabinizme bakışı aşılamaz bir rejim olarak. Yani Aron'un bütün totaliteler eleştirisine rağmen uzun zamandan beri, e, Sartre bütün o mağcı yıllar, Frans koliz partileri karşı yaptığı mücadele, tüm bu antikolerelist 60'lı yıllardaki e tavır vesaire, Sartre e, Komünizmin aşılamaz bir rejim olduğuna ikna etmiş bir sarfı çıkıp, bunu inkar edip, e, bir tür kınama girişimi aslında i̇şte siyasi anlamda da Sol diye adlandırılabilen bir düşüncenin yahut da siyasi rejimin orkadan kalkmaya başladığını e, gösteriyor. 10 sene evvel, Berlin duvarı yıkıldıktan 10 sene evvel. 79-89. Tabii <gülüyor> bu arada Deloze'de yapılan bir söyleşi var. Christian Dekan'ın yapmış olduğu bir söyleşi. Christian Dekan da çok daha genç bir nesil ama sosyalizm veya barbarlık grubu içinden gelmiş. Gastroyalistle, Club Leforla. Biotar'la birlikte bütün bu rejimlerdeki sosyalizmin bir barbarlıkla görüşmesi üzerine olan grubun içinde yer almış biri ve aynı üniversitede Paris 8 Üniversitesi'nde Dövüz'ün de ders verdiği Paris 8 Üniversitesi'nde e, ders veren e, insanlardan bir tanesi zannediyorum tam hatırlamıyorum ama zannediyorum e, buna bakabiliriz kitap Yanında. Bu Türkçesi müzakereler diye çıkan kitap. yazan kişi ve Robert Maciori diye başka bir gazeteci 1980 ekiminde bu söyleşi yaptıklarında diyor ki dekan sorusunda yani 1980 yılında bu kitap çıktığında felsefe ve düşünce Fransa'da nasıl bir diye e, sorduğu zaman e, Jil Dönöz'e aslında şunu e, söylüyor bir şekilde yani yapılan e, bu çalışma yani dil bilimiyle alakalı bir, ama aynı zamanda da düşünce olarak felsefenin e, bir anlamda krizinin başladığı yıllar. Çünkü 79 yılında Jean-François Lyotard'ın Postmodern Durum kitabı yayınlanmış olacak. Onun arkasından konuşuluyor. Ve o kitabı e, okuyanlar hatırlayacaktır. Artık yavaş yavaş Batı Avrupa'da felsefe kitapları okumamaya başlıyor diye yani postmodern dönemde okumamaya başlıyor bir sızlanma var. Ama asıl belki daha enteresan olan şey Sart'sın 80 yılında ölüyor Sart. Tabii bir o balkondan sonra 80 yılında baharında zannediyorum. Sartre'nin cenazesi kalkıyor ve o cenazeden sonra Dölöz entelektüel dünya için büyük bir kayıp diye bakmış olduğu ki yani felsefi hiçbir benzerlikleri yok Jean-Paul Sartre'nin, Foucault'un Deridan'ın yahut Dölöz'ün ve Bataille'nin ama o entelektüel figür olarak Sartre'nin varlığı, Sartre'nin mevcudiyeti, düşünceyi bir şekilde yükselten bir figür olarak Deroz tarafından algılanıyor. Çünkü zaten Derozlar kitabında e, onun gençliğiyle ilgili yapılan soruya karşı şöyle söylüyordu, Sartre diyor bizim için bir dışarıdan gelen rüzgârdı. 1960'lı yılların içinde bütün bu Cezayir meselesi sömürgecilik. Sonrası yani bugün Postkolonyal diye adlandırılan Hint düşüncesinin Fransız anlamı Cezayir savaşında alakalı, Onlar da Poskolonyal adını taşıyordu bu düşünce olarak, dilim dönem olarak ve o dönemde Dönöz diyor ki o istisnai rolü Sartre ölümünden sonra üzücü bir hale geldi çünkü onunla beraber olan bir neslin aynı zamanda siyasi odak noktası bir tür Kesişme noktası, odaklısı değil, güzel bir kelime e, kesişme noktası Sartre'nin kendisiydi. Şimdi ne gideriz? Onun ait olduğu, döneme ait ve yani ait olan nesil, Foucault, Althusser, Derrida, Lyotard, Ser, Fay ve Schadler gibi e, filozof ve düşünürler. Bunlar Bunlara nazaran, o dönemin genç filozoflarının Yani işte Luxman, <gülüyor> Bernhard Levy, Finklerkot gibi Bir tür o dönemin genç filozoflarının Durumunun bir tıkanma noktasına doğru gitmekte olduğunu söylüyor 80 yılda Yani Değişim içindeki kriz kendini göstermeye başlamış vaziyette. Bu aynı zamanda yani bütün bu sayılan isimlerin bir kısmı Paris 8'li ders veriyorlar. Giotard, Fahim, Châtelet, Deleuze. Paris 8, üniversitesi yıkılıp Kuzey Banlığı üstüne e, sürüldüğü dönem aynı zamanda. 10 Mayıs 1980'de büyük bir heyecan içindeki e, siyasi sağ sol mücadelesi içinde Sosyalist Partisi'nin François Mitterrand başkanlığında Cumhurbaşkanlığı seçilmesi. Çünkü o büyük heyecanın Başladığı yerde, o büyük baskı meydana toplanıp insanların büyük e, şölenler yaptığı, eğlendiği, dans ettiği ve 16. mahallede ise kepenklerin indirildiği, kapkaranlık, evler e, simsiyah, ertesi gün bütün Fransız sermayesi, trenlerle uçaklarla ceplerine kurduğu paraları, İsviçre'ye kaçırdığı ve Fransa'nın büyük krize girdiği, ekonomik krize girdiği, birdenbire bir sene içinde Sosyalist Partisi ve Komünist Partisi'nin ortaklığındaki hükümetin aldığı kararların Fransa'yı iflas ettirmesi ve arkasından da bir Doğu bloku e, toaliterliği içine bürünmesi, tüm bunlar büyük değişim. 60'lı yılların özgürlükçi hareketinin Solun muhalefetinin bittiği aynı zamanda bahsetmiş olduğum 70'li yıllardaki İtalya, Fransa, Almanya'daki terör ve refah devleti modelinden ortaya çıkan bir polis devletinin beraberinde bağlam çünkü bu Düşünceyi erkelediği yıllar ödüllüler yıllar. O kadar ki 1980 Eylül Ekim'inde e, yer değiştirmiş üniversitenin birçok hocası 68'deki o kıyafetlerini terk edip o, işte o siyah mavucu kadife ceketler, kadife siyah pantolonlar, efendim kırmızı balıkçı yakalı 70lerin o hangi malzemedir? E, e, bir, muslin gibi bir şey. Bu konularda fotoğraflarında beyazı üzerinde var. Olup çıkan bir duran. Yani, batmayan e, malzemeden kıyafetler, e, uzun saçlar, sakallar, kesilir. takım bir kıyafet, ve iyi tırnaklar, mustaçlarla. Sosyalist partisinin danışmanlığını yapmaya giden bir e, entelektüel <gülüyor> grubu, tabii ki Giresun e, içinde bulunmuş olduğu üniversitenin ve Fransa'sının ihtiyaçlarını uyuca olduğunun en büyük nedenlerinden bir tanesi olarak. Çünkü <gülüyor> yine söylediği başka bir şey daha var. ...tıkanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir düşüncenin içinde, üniversite içinde ve kamu alanında çalışmanın güçlüğü yani Sosyalist Partisi'nin iktidarında daha belki Şiskar dönemlerinde, Pompil dönemlerinde yürüyüşleri yapan bankaları yakan öğrenci, işçi ve sendika ve yani komünist partisinin militanlarının hareketinin kendi içinde kapanıp organik bir şekilde hükümetle bağlandığı yıllar. Onun için de eleştirmeyen, yapılan siyaseti destekleyen, peki düşünceyi öldüren e, bir düşünsel hareket içinde söylüyordur hocam yani bu çok büyük bir ders bütün herkese yani hükümetlerin yapmış oldukları politikaların karşısındaki muhalefetin ya eski rejimin rejim değişikliği olabiliyoruz herhalde eski rejimin tersine bu sefer her şey olunmayan, birer talip ve bir gazeteci grubunun varlığını düşündüğünüz zaman, öbür tarafta her şeyi reddeden bir muhalefet içinde olduktan sonra, özgür düşünmenin imkanı, çalışmak bu yani, e, bir özgür düşünmenin, rahat konuşmanın imkanlarının azaldığı bir ortam içinde, tabii felsefenin ve düşüncenin de e, tıkanma noktasına geldiğini söyleyecek. Bugün e, içinde, değil ama içinde bulunmuş olduğumuz Türkiye'nin e, gazetelerinin, muhalefetinin ve hükümet yalnız politikalarının destekleyen öbür entelektüvenlerin vesaire vesaire bu vaziyeti biraz böyle birbirlerinden e, çekişen, biri onu koruyan biri de onu koruyan ve e, serbest düşünme olan, e, imkanlarını da fazla tanımayan, görmeyen bir ortam Çok söz konusu. Bütün bu olayın içinde Türkleşmenin, ülkelleşmenin yalnızca bu yeni yapılanma içinde kendine yer bulmasıyla aslında Türkiye'de olsun. Sosyalist Partisi'nin getirmiş olduğu serbestlik ve demokratik ortamı eğer bir otosansüre uğruyorsa düşünürler, hocalar, gazeteciler tarafından o zaman sansürden daha kötü bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü sansür olduğu zaman sansüre karşı mücadele etmek daha kolay. Ama her şeyin serbest gözüktüğü, Herkesin kendi içinde yandaş olduğu bir ortamda sansürsüz bir otosansür. inlayda yazarken çeşitli yazarlardan, müzisyenlerden, ressamlardan, filozoflardan, sosyologlardan onların yaptıklarıyla, adlarıyla ilgili olarak ve de kendimize en yakın hissedebileceğimiz, en çok güvendiğimiz insanlara giderek bir tür, bin dinyayla kitabını oluşturmaya başladık. <gülüyor> bu bakımdan da içinde bulundukları dönemin özellikle gazetecilik alanında, yani bunu altını çiziyorum çünkü bu gazetecilik alanındaki vaziyet 80'lerden 2010'lara 90'lı 30 sene içinde her tarafta Türkiye'de ama Fransa'da da aynı şekilde her yerde olmak üzere analizi yapılmayan bir Allah <gülüyor> Allah. Videoda diyor ki belki bu yapabilecek olan bir tane kişi vardı. moda yapmıyor. Yani burduyu analizi yapma kapasitesine sahipken o sosyolojinin bilimselliğine uğraşmaya kalmıyor. Ve bu da sadece bu siyasi vaziyetin içindeki dil bilimi psikanaliz yahut da, e, tarih vesaire... Antalya'da olduğu gibi bu kitabın yazılmasının arka sahnesini oluşturmakla kalmıyor. Aynı zamanda nasıl işlediğine dair başlıyor